Gel dinleyenler, bir fıkıh sohbetine daha birlikteyiz. Allah'ın selamı, bereketi ve feyizi üzeriniz olsun. Efendim bize ulaşan sorulardan sohbetimize devam edeceğiz. Özellikle sizden gelen sorular olursa, Erkam Radyo'ya ulaştırabilirseniz, günlük karşılığından problemleri, müzakere etme imkanı her zaman olabilir. Başka bir kardeşimiz, Hocam diyor, gayrimüslim ülkedeki ticaretle diyor, bir İslam ülkesindeki ticaret arasında fark var mıdır? Özellikle faizli muamellerde bir e, Müslüman ülkeyle gayrimüslim ülke arasında bir farklılık söz konusu mudur diye sormuş. Şimdi gayrimüslim ülke dediğimiz zaman tabii gayrimüslimlerin hakim olduğu, %80-90 gayrimüslimlerin hakim, Müslümanların azınlıkta bulunduğu veya Müslümanların bulunmadığı ülkelerdeki ticaret acaba Müslümanların orasıyla olan ticareti, oraya gidip ticaret yapması, onların arasında gerek e, vizeli pasaportla dolaşması veya gerekse ikame hakkıyla orada oturum hakkı alarak kalması durumlarında ticaret yaparken, acaba oranın kanunlarına, usullerine mi uyacak, İslami usullere tam olarak uyması gerekir mi, gerekmez mi konusunda düşünüyorum. E, mezhepler arasında bazı farklılıklar meydana gelmiş. Şimdi tabiatıyla e, genel olarak üç mezhep, Hanefiler dışındaki şeye, özellikle Şafii, Malik İmam Birliği haram, her yerde haramdır demişler. Bu doğru tabii ki. Mesela kumar diyelim, şarap, domuz eti, hangi ülkede, dünyanın neresinde olursak olalım haramlığı devam eder. Faiz de böyledir ama şunu yalnız ee, İmam-ı Azam İmam Muhammed Hanefi mesnesine iki imam şu esası dikkate almışlar. Demişler, bir Müslüman gayrimüslim ülkeye emanla gittiyse eman vizeli pasaport oluyor günümüzde. Yani ülkenin güvendiği, itimat ettiği kişi olarak gidiyorsunuz. Bir pasaportla giderseniz. Kaça giderseniz bir pasaportsuz neyse e, orada e, size güvenilmeyen, emansız Güvensiz olarak oraya gitmiş oluyorsunuz. Bunu kapsamıyoruz söyleyeceklerimiz. Sadece oraya emanla gitmek şartıyla bir Müslüman o ülkede ticaret yaparken, alışveriş ederken veya o ülkeye gidip oturum hakkı almış yerleşmiş olursa oranın yerli olan halkıyla Hristiyanlarla, Yahudilerle e, alışverişten ticaretlerinde kendi lehine bir takım haklar meydana geldiyse gayrimüslimden alacak meydana geldiyse bu faiz çeşidine de girse, kumar kapsamında da olsa, hatta domuz eti veya şarap satışından da kaynaklansa, Müslüman gayrimüslimde olan, meşru olan o parayı veya malı alabilir demiş iki imam Hanefi mezhebinde. Böyle bir alacak doğduysa. Şimdi tabiatıyla burada e, yalnız bunu söylerken şunu da, e, şu şartları da belirlemişler. Yalnız demişler, gayrimüslimle bir Müslümanın oradaki ticaretinde bu gibi haklar meydana gelirken bu hırsızlık kapsamına girmeyecek bir, gasp niteliğinde olmayacak, silah zoruyla, ikrah silah zoruyla olmayacak. Ondan yalan ve hile girmeyecek. Bir de gayrimüslim rızası bulunacak. Oranın kanunlarına uygun olacak. Bir de e, gayrimüslim aldatılmamış olacak. Eğer bu beş şart yerine geliyorsa, Müslümanın gayrimüslimden de bir alacağı ortaya çıkmışsa, bunu ondan alabilir demişler. Bu faiz çeşni de girse, efendim kumar kapsamında da olsa, hatta şarap satışından bile gelen bir para olsa, Müslümanın böyle bir alacağı meydana geldiyse, bunu alabilir diye iki iman fetva vermiş. Şimdi biz bunu tabi söylerken e, uç noktalarda karşılaşılabilir diyoruz bu gibi durumlarla. Müslüman tabii ki madem böyle bir meşruiyet var ben şarap fabrikası kurayım diyemez o ülkelerde. Ondan sonra şarabın satıldığı bir yer, satış yeri bayilik açayım diyemez. Bir kumarhane işletemez diyoruz. Ondan sonra domuz eti üreten bir çiftlik kurayım veya domuz eti satan kasap açayım diyemez dememelidir. Ancak uç noktalarda eğer e, faiz denilen veya kumara giren yahut da başka türlü bir e, alacak meydana gel geldiyse onu alabilir diyoruz. Uç nokta nasıl olabilir? Mesela elimizin altında işte, e, 50 bin, 100 bin euro birikmiş. Bunu yastık altında mı tutacağız? Her an çalınabilir. Zayi olabilir bir yere yatırmamız lazım. Şimdi bakıyoruz o ülkede e, faizsiz banka yok. Yatıracağımız İslam'a göre e, bir yer yok. Gayrimüslim Banka'ya götürüyoruz muhafaza amacıyla veya gelir getirsin diye neyse yatırıyoruz ve faiz karşılara bunu ilave ediyor. Bunu bir yıl sonra ihtiyacımız oldu. Çekerken 100 bin euroya bakıyorsunuz 5 bin euro ilave yapılmış. Mesela %5 bu beş euroyu bankada bıra bırakacak mıyız, bırakmayacak mıyız? İki imam, hayır bırakmayıp alabilirsin demiş. Neden? Muhafaza için yatırdık. Başka alternatifimiz yoktu. Dolayısıyla o para e, ilave olarak meydana gelmiş durumda. Onu orada bırakmak akıl karı değil. Al, alır, alınır demiş iki imam. Yine başka bir yerde efendim kumar diyelim e, milli piyango o ülkede yani. Bir bilet almışız vermişiz. 20 euro bir bilet almışız piyango bileti. Tutmuş bunu mesela 20 20.000 euro para çıkmış kumara girdi ama çıkmış. Her nasılsa diyor işte şeyler. Her nasılsa böyle bir şey olmuş. Bu 20.000 euro orada bırakılmaz alınabilir dermiş. Başka bir örnek mesela gayrimenkulde alacağımız var. 100.000 lira euro alacağımız var tüccarız büyük mal dağıtımı falan yapıyoruz mal verdiğimiz yerden alacağımızı alamıyoruz 100 bin euro alacak var icraya gittik gayrimsüm ülkede icra yoluyla deposuna ulaşıldığında baktık ki halis şaraplar var rahat satılabilecek icra bunlara el koyuyor o ülkenin kanunlarına göre bu 100 bin euroluk şaraplar satılıyor ve biz paramızı kurtarıyoruz işte uç nokta dediğimiz bu yani buna benzer mecbur kaldığımız durumlarda eğer e, lehimize haklar alacak meydana gelmişse e, bunu kullanma imkanımız olabiliyor. Yine yine mesela teşvik kredisine girecek derecede teşvikler varsa orada, e, ev satın almada, mağaza dükkan satın almada, ticaretimizi büyütmede bir takım lehimize olabilecek... Yani İslam ülkelerine göre daha da lehimize olabilecek bir takım e, imkanlar doğmuşsa bunlardan istifade edilebilir. Mesela bir ülkede, e, isim vermeden ifade edeyim, e, bir ara işte faizli krediye bulaşmayalım diye oradan telefon eden bir kardeşimiz, hocam dedi 18 yıldan beri biz bu ülkedeyiz, faize bulaşmayalım diye e, ev sahibi olamadık dedi. Diğer e, bizim Müslümanlardan, Türklerden çok cazip mesken edinme kredileri var. O yollarla ev sahibi oldular, villa sahibi oldular. Oğluna kızına bile 13-15 yılda ödenmek üzere kira öder gibi yani. Ev sahibi oldular. Biz hala kira evlerindeyiz dedi. Şu anda dedi işte 200 bin frank dedi. Bir kredi imkanı doğdu. Yılda %8 faizi var ama %2'sini hazine karşılıyor bağış olarak. %6'sı bizden alınacak. 200 bin e, franka dedi. İşte önemli bir şehrin uygun semtinden dört katlı bir binanın pazarını yaptım. Üç e, katını kiraya verdiğimiz zaman 13-15 yılda bu krediyi öderken bizden beş kuruş para çıkmadan üç katın kirası dedi. Bütün taksitleri ödeyebilecek durumda. Giriş katında da bedava biz oturacağız. bahçede kullanabileceğiz dedi. Şimdi dikkat edilirse his 5 kuruş para cebimizden çıkmadan 13-15 yılda kiraya verdiğimiz yerlerin geliriyle taksitler ödenebilecek durumda bizim lehimize olduğuna şek ve şüphe yok. Şimdi böyle bir krediye Müslüman girer mi giren? biz girebilirsiniz dedik. Kime göre? Hanefi mezhebinden İmam-ı Azamlı İmam Muhammed'e göre lehimize orada istifade edeceğimiz bir hak meydana gelmiş ve bundan istifade edilebilir denmiş. Şimdi buna istinaden aslında e ee, İbn Abidin de zamanında bu sigorta ile ilgili ilk fetvayı verirken bunu Reddü'l Muhtar isimli eserinde zikreder. Bu Akdeniz'deki bazı Müslüman armatörler, gemi sahipleri gelmişler İbn Abidine. Efendim demişler. Biz e, 15-20 yıl bir sermaye birikimi yapıyoruz. Gemi satın alıyoruz. Gemicilik yapıyoruz şu anda. Fakat e, öyle zaman oluyor ki bir fırtına oluyor, gemi batıyor, bütün servetimizi kaybediyoruz. Veya korsanlar el koyuyor gemiye, ele geçiriyorlar. İşte canımızı kurtardıysak bütün servetimizi kaybediyoruz. E, batılı armatörler, gemi sahipleri buna bir çözüm bulmuşlar. Sigorta diye o zaman Portekiz'de İspanya tarafında e, sigortacılık başlamış. 1825 yıllarında sözünü ettiğimiz i̇bn Abidin'in vefatı 1825 yıllarıdır yaşadığı dönem. Bundan bir buçuk asır önce yani olan bir hadise. Dolayısıyla onlar gemilerini yıllık bir prim ödeyerek sigorta ettiriyorlarmış. Gemi batarsa veya korsanlar ele geçirirse sigorta bunlara geminin parasını ödüyor. Yeniden gemi alabiliyorlar ve 15-20 yıllık emekleri boşa gitmiyor. Bizde bu neye yok demişler İbn-i Abidin'e. i̇bn Abidin haklısınız demiş. Bunun çözülmesi lazım ama biraz zaman alır demiş. Size tavsiyem demiş onlara. Ee, siz madem Akdeniz'de e, Portekiz, İspanya o taraflara e, gidip geliyorsunuz oranın limanlarına. Oradaki bir gayrimüslim sigorta şirketine e, geminizi sigorta ettirin. Eğer geminiz batarsa veya korsanlar ele geçirirse gayrimüslim kaynaktan demiş sigorta şirketinden tazminatınızı alabilirsiniz demiş İbn Abidin. Dolayısıyla İslam ülkeleri bu problemi çözünceye kadar gayrimüslim ülkenin bu şeyinden istifade edebileceğini bu gemi armatörlerine, kaptanlarına söylemiş. Şimdi bunun gibi hula yalnız da bunu söylerken şunu da ilave etmiş. Yalnız demiş bu işte e, hırsızlık, gaz zorla, silah zoruyla e, tehditle bu muamele olmaması gerekir. Bir de oranın kanunlarına usullerine uymanız gerekir demiş. Yani bunu yaparken hileli yollara başvurmadan dürüst hareket etmeniz lazım. Eğer sizi bu halinizle o sigorta şirketi kabul ediyorsa e, yalana ve hileye falan girmeksizin dürüst davranarak oranın usullerine uygunsa e, geminizi sigorta ettirmek, sigorta ettirebilirsiniz. Ve hak meydana gelince de bunu bu tazminatı alabilirsiniz diye fetva vermiş ya da onlara bildirmiş. Şimdi bunun gibi hulasa, e, İslam ülkeleriyle diğer gayrimüslim ülkeler arasında e, bir takım e, farklılıklar olmakla birlikte e, Müslümanların lehine olacak şekilde İmam-ı Azam İmam Muhammed'in böyle bir fetva verdiği istihatta bulunduğunda görüyoruz. Ki İmam-ı Azam'ın büyük tüccar olduğunu da biliyoruz. Yani Irak e, bölgesinde Ebu Hanife, ithalat ihracat yapan dış ülkelerle, büyük kervan hareketleriyle mal sevkiyatı yapan büyük bir tüccar. O yüzden Hanefi mezhebinin özellikle ticaret ilgili olan konularda e, problemleri çözmede e, çok geniş ölçüde ilkeler ortaya koyabildiğini İmam-ı Azam'ın bu tecrübesiyle ba bağlantılı olarak düşünmek gerekiyor. Bu konuda da İmam-ı Azam ve talebesi İmam Muhammed bir açılım yapmış. Başka bir kardeşimiz Hocam diyor Müslüman erkekle gayrimüslim kadın evlenebiliyor Müslüman kadınla gayrimüslim erkeğin evliliği hakkında Dinin kesin bir hükmü var mıdır diye sormuş Evet Müslümanla gayrimüslimin evlenmesi konusunda Tabi Kur'an-ı Kerim'de Kimlerin kimlerle evlenebileceği açıklanmış Tek tek bunlar belirlenmiş Dolayısıyla ee, Müslümanların Müslüman erkeğin hangi hanımlarla evlenebileceği belirtilirken son kısmında Vel musarat mine iznü kitabe min kablikum buyurulmuş. Sizden önce kendine kitap verilen ehli kitaptan yani Hristiyan ve Yahudilerden muhsan olan, iffetli olan kadınlarla evlenmeniz ayetin Bartı bu hululekum. <gülüyor> Size helal kılındı buyrulur kime? Siz erkeklere. Uhuller lekum. Küm zammiri. E, erkeklere ait olur bildiğimiz gibi. Kün ne olsa o zaman kadınlar oluyor. Siz kadınlar anlamında. O yüzden Kur'an-ı Kerim'deki düzenleme müzekker siga. Yani erkeği muhatap alarak e, ifade edilmiş. Hüküm ona ona göre bina edilmiş. Yani Müslüman bir erkek e, ehli kitap kadın kadınlardan muhsan olanla evlenebilir diye buna cevaz verilmiş. Peki bunun aksini doğrudan dolayı doğru yasaklayan e, bir ayet hadis doğrudan dolayı doğru yok ama sadece erkeklerin evliliği zikredildiği için ve hanımların e, Hristiyan veya Yahudi erkekle evliliği konusu tarih boyunca hiç ele alınmadığından buna cevaz veren, fetva veren bir alimde çıkmadığından bunun e, mefhum muhalifi olmaz denmiş. Yani Müslüman bir e, hanım sadece Müslüman bir erkekle evlenebilir. Eğli kitapla veya ateist olan erkekle evlenemez şeklindeki görüş eğer sünnet ve cemaatin ana görüşü olarak e, gelmiş. Dolayısıyla e, bunu doğrudan dolayı yasaklayan derken belki Mekke ve Medine hicret olayları sırasında mesela hicret eden kadınlardan kocası Mekke'de kalan fakat müşrik olarak kalan tabi erkeklerin nikahları bunların iptal edildi. Ee, yani doğrudan doğruya boşanmadıkları halde e, o şekilde Müslüman olan bir kadının e, müşrik olarak kalan bir erkekle evliliğin devam ede, edemeyeceği yönünde birçok örnekler var. Fakat çoğu zaman onlar müşrikler tabii ki. Yani el kitapla, Hristiyan ve Yahudilerle ilgili örnekler açık olarak da çok fazla cereyan etmemiş o dönemlerde. Ama Ayet-i Kerime'nin mefhum muhalifinden sadece erkekler ilgili olarak ayet-i kerimede buna yer verilmesinden erkek olan bir Müslüman el kitap bir kadınla evlenebilir hükmü bütün yüzyıllarda genellikle muhafaza edilmiş. Gerçi orada isnalar getirilmek istermiş. Mesela Abdullah bin Ömer, Kur'an-ı Kerim'deki bunu Meryem ayet-i kerimesinde işte Meryem oğlu İsa Mesih e, Allah'tır diyenler küfre düşmüşlerdir. Yine Allah üçten birisidir. Testakides dediğimiz e, diyen kişi de küfre düşmüştür gibi ayet-i kelimeler var. Bunları e, dikkate alarak e, yani ben İsa haşa Allah'tır, Allah'ın oğludur diyenden daha Allah'a şirk koşan Birini düşünemiyorum demiş Abdullah bin Ömer. Böyle isnai görüşler de var. Yani Müslüman erkeğin de onların kızlarıyla evlenemeyeceği konusunda bazı görüşler öne sürülmüş. Kötüye kullanılma ihtimalinden dolayı Hazreti Ömer'in e, bir valiye yazdığı mektup olayı da biliniyor. Vali bekar olarak bir kasabaya gidince oradaki bir Yahudi kızıyla evlenmiş. Hazreti Ömer gönderdiği mektupta ayrılmalarını istemiş. İşte onların muhsan olmayanını düşmenizden korkarım falan dedikten sonra asıl tabi Müslüman hanımlar bundan zarar görür anlamında tedbir mahiyetinde bir valinin önü çekmesi belki örnek olması anlamında e, bunu buna engel olma gerektiğini düşünmüş. Buna benzer mektuplaşmalar da var Hazreti Ömer döneminde. Ama Kur'an-ı Kerim ayetlerinde ve hadis-i şeriflerde e, sonuç olarak e, ehli kitaptan dediğimiz hangi durumda olursa olsun e, bir hanımla Hristiyan veya bir e, Musevi hanımla Müslüman bir erkeğin evlenmesi genel olarak caiz görülmüş ve onlar bu konuda e, müşrik kapsamı dışında tutulmuş yani diğer ayet-i kerimelerde e, müşrik oldukları yönünde ifadeler olsa bile ayeti, diğerlerini tahsis eder denmiş yani sizden önce kendine kitap verilen kadınlardan muhsan olanlar kitap verilen, ehli kitap dediğimiz hangi durumda olursa olsun bunların hepsi bu kapsama girer şeklinde hüküm genel olarak değerlendirilmiş. Yani bu konuda yine de tabi Müslüman bir erkeğin onlardan kız alabileceğini fakat e, Müslüman bir hanımın onların erkekleriyle evleneme evlenemeyeceği konusunda el sünnet ve cemaatın yüzyıllardan beri gelen ana uygulamasına uymak en güzelidir. Şimdi burada İlle evlenme noktasına geldiyse, bazen bize telefon da geliyor, bu konuda soru soruyorlar. Biz diyoruz bu erkeğin, sizin Hristiyan dediğiniz erkeğin, size saygısı, sevgisi varsa diyoruz hanımefendiye, kendisini izah edin. Siz kilise mensubusunuz, İncil'in, Tevrat'ın hak kitabı olduğuna inanıyorsunuz. Biz Kur'an-ı Kerim'in hak kitabı olduğuna inanıyoruz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in de son peygamber olduğuna inanıyoruz. Ama İncil'in ve Tevrat'ın aslına da inanıyoruz. Hazreti İsa'ya peygamber diyoruz biz. İman ediyoruz. Hazreti Musa büyük bir peygamber de diyoruz. Ona da inancımız var. Peygamberlere iman konusunda biz onlara inanıyoruz. Yani sizin dininiz de doğru şekliyle bizim dinimiz içine alıyor. Kur'an-ı Kerim'in kapsamına giriyor yani. Sizin kiliseniz, havranız, İncil'iniz, Tevrat'ınız Hz. İsa, Hz. Musa doğru şekliyle bizim iman esaslarımız arasında. Gel sen de sen orada dursun. İncil, Tevrat da kenarda dursun. Kur'an-ı Kerim'e Hz. Peygamber'e de peygamber olarak inan. Yarın gidelim nikahımız yaptıralım de mesela. Bunu güzelce izah edin kendilerine. Eğer gerçekten ikna olur kelime-i getirerek Kur'an-ı Kerim Hazreti Peygamber'e de inanırsa hemen evlenebilirsin diyoruz mesela. Yani en azından böyle bir tebliğ yaparak. Çünkü gerçekten de İslam onların dikkat edilirse dinlerini içine alıyor. Doğru şekliyle İncil'i, Tevrat'ı, Zebur'u, Hazreti İsa'yı, Hazreti Musa'yı, Davut onları içine alıyor Kur'an-ı Kerim. Bizim dinimizin inanç esasları arasında bunlar da var. Ve bütünleştirici bir durum var. Sadece onlarda bir ilave yapacaklar. Son din İslam'ı kabul edecekler. Peygamberimizin peygamber olarak kabul edecek. Bu ilave yeterli olacak. Yani buna benzer bir tahsih ile e, konu çözülebilir diyebiliyoruz. Efendim bize ulaşan sorulardan sohbetimize devam edeceğiz. Yani bir kardeşimiz hocam diyor bu ihalelerde özellikle e, icra değerinden daha ucuza satılan mallar almak caiz midir diyor. Şimdi tabi bu konuyla ilgili olarak gerçekten günümüzde çok da sorular geliyor. İcralık malları özellikle ile açık arttırmayla e, alma e, sırasında çeşitli e, ihale fesat karıştırmalar yoluyla maalesef bir takım hileler de devreye girebiliyor. Tabii bunlar olmamak kaydıyla, Acaba açık arttırma yoluyla, ihaleyle, ihaleden mal alınır mı, alınmaz mı konusuna baktığımız zaman Allah Resulü döneminde bir örneğe rastlanıyor bu konuda. Mesela sahabelerden birisi, diğer sahabe alacağı var. Alamıyor. Ödeme imkanı karşı tarafın yokmuş. Geciktikçe gecikiyor. Almak da istiyor. Peygamberimize gelmiyor. Cenab-ı filancanın bana borcu var. Ödemiyor. Allah Resulü Aleyhissellem niye ödemiyorsun? Yarın sultan işte gelirim yok. Yeterli değil, ödeyemiyorum. Peki evinde demiş. Fazla malın var mı? İşte icra olayı oluyor bakıma. Eve gidiyorlar. Hulasa e, kullanmadıkları bir halı varmış kenarda. Onlara la, gerekli olmayan. Peygamberimiz Resulü sen bu halı demiş e, satılsın. Parası parası da alıcıklığına verilir. Halı e, ihaleye çıkarılmış. Allah'ın Resulü işte en yüksek fiyatı verene satacak. Sahabelerden birisi 8 dirhem demiş. Diğeri 10 dirhem demiş. Bir diye ben 12 dirhem veririm demiş. Fiyat yükseltme yoluyla yani. E, 12 direme Allah'ın Resulü halıyı satmış. Ve bu parayı da alacaklıya vermiş. Ama yine bitmemiş alacak. E, dolayısıyla e, bir kısmı kalmış. Allah'ın Resulü demiş bu e, kalan kısmı kardeşine tasadduk etmeyi, bağışlamayı düşünür müsün demiş alacaklıya. Yani borcun silinmesini teklif etmiş. Olur ya Suad, önemli değil demiş. Dolayısıyla iki tarafı helallaştırmış. Yani evden satılan malıyla borcun bir kısmı ödenmiş. Geri kalanında alacaklı helal etmek suretiyle Taraflar uzlaştırılmış, helallaşmışlar, ayrılmışlar. Şimdi bu bir ihale örneği bakınız. Şimdi Dolayısıyla bunun gibi günümüzde de icraya düşen bu mallar bir takım borçlardan dolayı oluyor çoğu zaman. Bu bir araba ise o arabanın sahibi uzun emek vererek taksitlerle bu arabayı ödeyerek elde edebilmiş. Ondan sonra borcunu ödeyemediği için. ...arabaya el konmuş, satılığa çıkarılmış. Bunu böyle düşünmemiz gerekiyor. Ve arka planını da incelememiz lazım. Burada dara düşen... ...bir kimsenin malı satılacak... ...ve borcuna yatırılmış olacak para. Çok ucuz... ...düşük giderse... ...borç tabii ki kapanmayacak... ...ve başka mallarına da belki haciz gitti, Haciz devam edecek. Şimdi dolayısıyla böyle bir durumda... ...diyelim 40 bin lira arabanın... E, ...gerçek değeri... ...ve o civarda... İhaleye girdiği zaman e, bunun tabii ki fiyatı 40 bin lira olarak gösterilmiyor. Yani ihale bedeli aşağılardan başlıyor. İşte birisi 20 bin lira, diğeri 25 bin lira, 30 bin lira diyor diyelim. Bir diğeri 35 bin lira e, ihalede fiyatı yükselttiğini kabul edelim. Siz de düşünüyorsunuz ben bunu 36 bin ya da 37 bin liraya alsam 3000 bin lira, 4 bin lira kar edebilirim diyorsunuz mesela. E bu da bana yeterli olur dediniz. Şimdi bunu 37 bin liraya alma imkanı varken ben 27 bin liraya alayım diye, 25 bin liraya alayım diye çabalarsak dolayısıyla bunu çok düşük bir fiyatla almış oluruz. Böyle bir durumda da Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın şu hadis-i şerifiyle tabii muhatap olmamak gerekir. Ne, nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam Anbel Muhtari diye bir hadis-i şerif var. Nebi Sallallahu Aleyhi ve sellem? muzdar kalan kişinin malını satmayı ney Yani dara düşen. Sırf dara düştüğü için çok ucuz satmak zorunda kalan kimsenin malını fırsat bilerek, fırsatçılık yaparak çok ucuza almayı neyetti? etti? diye bir hadis-i şerif var. Yani bu durumdaki kardeşinize başka türlü yardımcı olunuz manasında teşvik edilmiş hesabı kiram. Şimdi öyle olunca bunu ölü fiyatına almaya çalışmak doğru değil. Gerçekten de bunu galeriden alsak, müşterisinden, şey, satıcıdan alsak, e, galerici olarak ya da araba alım satımı yapan kişi olarak ya da kendimiz binmek üzere de alsak. E, istifadeli ise o istifadeden, e, istifadeyle yetinmek gerekir. 3 bin, 4 bin lira yeterli olacaksa bize bunu biz 10 bin liraya, 15 bin liraya çıkaralım menfaatimizi diye fiyatı çok düşürmek doğru değil. Çünkü neden? Karşı tarafta dara düşen, muzdar kalan birisi var. O arabanın sahibi var yani. Ona da bir bakmamız, bir bakmamız lazım. Neye bu duruma düşmüş? Borcunu niçin ödeyemiyor? E, hatta onunla belki iş birliği yaparak, kardeşim niye bu duruma düştün? Neye bu araba ölü fiyatına gitsin? Yazık oluyor manasında. Arka planda o kardeşimizin durumuyla ilgilensek biraz bazı ihalelerde, icra işlerinde çok daha bereketli olur diye düşünüyorum. Çünkü orası çok sıkıntılı olan, felakete uğrayan kimselerin alanıdır. O icra alanları. O arka planlara da biraz bakmakta fayda var. O yüzden çok e, düşük fiyata, hele hileli yollarla, e, fiyat kırmalar yoluyla e, fiyatı aşağı çekmek doğru değil. Ama makul fiyat üzerinden tabii alınırsa karşı tarafında borcu ödeneceği için bunda bir sakınca olmaması gerekir. Başka bir kardeşimiz Hocam diyor, murabaha faiz yasağını delmek için geliştirilmiş bir yol mudur diye sormuş. Murabaha yöntemi. Şimdi onu o şekilde düşünmek doğru değil. Mesela şöyle diyelim. E, siz Bursa'dan İstanbul'a giderken birisi size sipariş veriyor. Diyor ki, filanca e, çeşit malı. Siz İstanbul'dan 100 bin liraya ben fiyatını öğrendim. Oradan alın bu malı. Ben bunu 12 ay taksi ödenmek üzere sizden 110 bin liraya alırım, alırım dedik mesela. 100 bin lir'e peşin alınan malı 110 bin liraya alacağımızı söyledik, sipariş verdik yani. Alıp satacak olan kişiye. Belki 100 bin liraya peşin parayla aldı o malı. Hemen size 110 bin liraya tabi peşin aldığı malı, Bursa'ya geldiğinde peşin de satabilir. %10 kar koyar üzerine. 110 bin lira peşin satabilir. Onda şüphe yok. Sipariş üzerine isteyen müşteriye de bunu peşin parayla Bursa'ya malı getirince verebilir. O kapı açık zaten. Fakat peşin parası olmayan kişi bunu 12 ay vadeli ödeyecekse o zaman bir 115 bin lira mesela. 100 liralık malı 115 liraya, 120 liraya satsak. 12 ay taksitle mesela. Bu da caiz olur bunu sipariş üzerine karşı tarafa bize e, verdiyse, sipariş verdiyse alırız. Gel, hemen geldiğimizde bunu teslim edebiliriz veya Ambar'ın getirdiği malı doğrudan onun adresine sevk edebiliriz. Yani bunu adım Urab'a alıyor bakınız. Peşin aldık vadeli sat, bir malı sattık. Bu aynı yerde de, aynı şehirde de olabilir. Peşin satılmakta olan bir malı alırız. Hemen bir müşteriye devrederiz. 12 taksitle mesela sözleşme yaparız. Bunun adı murabaha oluyor. Peşinal'ın vadeli satma yoluyla alışverişin e, adı, vade farkını ekleyerek yapılan alışverişin adı murabaha oluyor. Çünkü bir malı e, karı hiç açıklamadan satabiliriz. Bu caiz olur. Mesela 100 liraya aldım, 120 liraya 100'ü 10 liraya satıyorum demek yerine bunun fiyatı 110 lira deriz. Alış fiyatı söylemeyiz. 10 lira karla satmış olabiliriz. Bu caiz olur. Yahut da bu malı ben 100 liraya aldım, 110 liraya satıyorum dersek, kâr miktarını belirledik. Bunun adı murabahalı satış oluyor işte. Yani kâr miktarını açıklıyoruz müşteriye. Fakat bu verilen bilginin doğru olması gerekir. Zarara satarsak bu da caiz olur. 100 liraya aldım, 80 liraya satıyorum dedik mesela. Neden? Para ihtiyacımız var. Veya malın modası, modeli geçmek üzeredir. Yazlıktır, kış gelmiştir falan neyse. Yüzde yirmi zararına sattığımızı kabul edelim. Bu da caiz olur. Müşteriye bunu açıklıyorsak yalnız verilen bilgilerin doğru olması gerekir. Bunu altmış liraya almışız. 80 liraya satıyoruz. Yirmi lira zarar ediyor dersek yalan girmiş olur işin içine. O zaman müşteri bunu öğrenirse tabii ki bizden bu farkları talep edebilir. Sen yüzde yirmi zararına dedin, bu malı e, efendim 80 liraya verdin ama sen 60 liraya almışsın. 20 lira kar ettiğin halde zarar ettiğini söyledin, beni aldattın. Dolayısıyla ben e, aradaki farkı istiyorum diyebilir, alışverişte bozabilir. Yani buna benzer. Tabii e, herhangi bir bilgiye ulaşmadan malı aldı, gitti, konu kapandı zannederiz ama melekler bu defa. Bu muameleyi kayda geçmiş durumdadır. Yalana hileye dayalı olarak müşteriyi aldattık. %20 zararına satıyorum diye, müşteri de ucuz buldum diye belki aldı. Ama biz aslında 20 lira kar ettiğimiz halde zarar ettiğimizi söyledik, yalan söyledik müşteriye. Bütün bunlar kayda geçti. Yarın kıyamet gününde kul hakkı olarak da karşımıza çıkabilir. Konu kapandı gitti gitti. Bu iş bitti demek doğru değil başka bir kardeşimiz, hocam bitmiş olan bir alışveriş üzerinden tekrar pazarlık yapılır mı demiş. Yani bitmiş olan alışveriş derken, mesela bu malı ben 10 bin liraya sattım demişiz. Karşı tarafta kabul ettim demiş. Alışveriş bitmiş. Ondan sonra belki başka birisi araya girerek üçüncü bir kişi ben bu malı 11 bin lira veriyorum dese yani araba satışı olduğunu kabul ederim. 10 bin liraya sattım dediniz. Karşı tarafta aldım dedi. Anlaştınız. Fakat bu arada yeni bir müşteri geldi. E, arabanın sahibine dedi ki ben 11 bin lira veriyorum. Bin lira fazla veriyorum bu arabaya dedi mesela. Bu caiz olmaz. Yani yapılan bir alışverişi bozarak, araya girerek bozgunculuk yapmak doğru değil. Allah Resulü alışveriş üzerine alışveriş yapmayın. Onların alışverişini sonuçlanmadan, araya girerek, bozarak ee, onun zararına girmesini sebep olayım, olayım manası da bunu ne yetmiş. Hatta dünürcülük üzerine dünürcülük diye yasaklanmış bildiğimiz gibi. Yani bir hanım kıza birisi dünür gönderiyor. O akşam dünürcüler gidecek. Ee, siz siz de gidiyorsunuz. Mesela. Onu işittiniz. Onun işini bozarak kendi tarafını çevirmek için mesela. Dünürcülük üzerine dünür yapmayın. Yapmayın diyor Peygamberimiz. Hatta nişanlıyken, sözlüyken Yeni bir dünür gönderme gibi. Sen nişan at bizim tarafa dön gibi. Bu araya girmemesi. Ama karşı taraf kendiliğinden nişanı atar. Verdiği sözden döner. Hanım kız tekrar e, nişanslı olmaktan çıkarsa o zaman tabii ki dünürcülük caiz. Yani beri tarafın bir sonuçlanması gerekiyor ki e, gerçekten de dünürcülük üzerine dünürcülüğün yasaklandığı e, hadis-i şerifle muhatap olmayalım. Onun için e, bitmiş olan bir alışveriş üzerine başkasının araya girip e, işi bozmaya çalışması doğru değil. Tabii alan kişinin yeni bir pazarlık kapısı açması, ben bunu aldım ama tatmin olmadım, pahalı oldu bu iş falan diye. E, alışverişten memnun değilse, alışverişi bozmak istemiyorsa, o zaman da ikale diye bir e, alternatif var bildiğimiz gibi. Alışverici bozma hakkı diyelim ona biz. Yani karşı tarafa satıcı veya alıcı teklif götürür. Ben bu malı aldım ama sonradan pişman oldum. Geri getirdim malı dediniz. Şimdi tabii satıcı levhayı gösterebilir. Satılan mal geri alınmaz, kabul edilmez diye levha varsa kusura bakma bizim müessesemizde satılan mal geri kabul, geri alınmaz ilkesi var. Diyebilir, bu hakkı var. E, fakat bunu böyle yapmayıp da madem bunu kardeşimiz geri getirmiş bir sebebi var. Ya rengi içine yatmadı, ya sonradan fikir değiştirdi veya evden beğenilmedi, konu neyse. E, madem kardeşimiz içine yatmadı, ben de bunu geri alayım, kabul edeyim derse alülala olur tabii ki. Yani buna ikale ediyoruz. Allah Resulü'nün adı şerifine şöyle buyurmuş. Bir kimsenin alışveriş yaptıktan sonra alışverişi bozmak üzere gelmesi durumunda onun ikale teklifini, alışverişi bozma teklifini bir kimse kabul ederse yakalallahu asrate ve yemer kıyame. Kıyamet gününde Allah onun dara düştüğü bir zamanda sıkıntısını giderir buyuruyor peygamberimiz. Yani geri gelen malı kabul ederse satıcı alıcıyı rahatlatmış olur. Alıcının bir sebebi var geri getirmesinin. Ya beğenilmedi, ya evden kabul görmedi aldığı mal ve pişman oldu. Ve bunu geri getirmesinin bir sebebi olduğu belli. Onun bir sıkıntısı var yani. İşte o sıkıntıyı gidermesi satıcının malı geri kabul etmesi. Yarın kıyamet gününde buyuruyor Peygamberimiz. Sıkıştığı bir zamanda Allah onun bir sıkıntısını giderir diyor. Bu ikalesi sebebiyle. Bu bir teşvik olduğu belli. Ama kabul etmeye de zorlanamıyor. Dolayısıyla bu teklif bazen satıcıdan da gelebilir. Satıcı da pişmanlık duyar. Yanlış yaptım der. Bu daireyi satmamalıydım. Oğluma kızıma gerekecek. Ve Aileden tepki görmüştür. Sonra da aklı başına gelmiştir falan. Dolayısıyla alışverişi bozmak için müşteriye başvurabilir. O da aynı şey. Ve müşteri bu sefer onun bu sıkıntısını dikkate alarak e, parayı geri almak suretiyle alışverişi bozarsa o da ikaleyi kabul etmiş konumunda olacaktır. Yalnız tabii alışveriş bozulduğu zaman para aynen geri iade edilir ne eksik ne fazla. Fakat Şafii mezhebinde bu ikale alışveriş yeni bir bir alışveriş olarak değerlendirilmiş. Hanifi mezhebinde fesih olarak alışveriş feshedilir, kelle mümkün hale gelir. Dolayısıyla mal aynen geri verilir, para da iade edilir aynı miktarda diye. Hanefi mezhebin ana görüşü bu. Fakat Şafii'ler demişler ee, bu malı geri getirmek yeniden satıcıya bu malı sana satayım anlamına gelir demişler. Bu yeni bir alım satımdır. O zaman yeni bir fiyat konuşma hakkı doğar denmiş. 100 liraya anlaşıldıysa e, bu defa satı, satıcı kusura bakma ben bunu 90 liraya kabul ederim. Pazarlık sonucunda. %10 indirim yapsa mesela e, o mezhep caiz olur demiş. Fakat biraz dikkatlice düşündüğümüz zaman Burada malı geri getiren maldan memnun kalmadığına göre %10'u indirime de razı olur. Yani 100, bir gömlek olduğunu kabul edelim. 100 liraya almışız. Gömleği geri getirmişiz. Bir sebebimiz var. Ya küçük geldi, ya rengini beğenmedik. Sonradan ya da evden beğenilmedi neyse. Geri getirmişiz. 90 lira değil 80 lira bile verse satıcı, mağaza sahibi. Biz ona da razı oluruz. Artık o gömleği gözümüz tutmamış, ısınmamışız. Geri vermek istiyoruz ucuz e, geri vermeye razı oluruz. İşte burada Hanefi mezhebi sıkıntı var demiş. Burada ne satıcıyı ne alıcıyı sıkıntıya sokmadan aynen e, satıldığı fiyat üzerinden alışverişi kelle mümkün hale getirip feshedip yani parayı hiç eksiltmeden mağaza sahibinin geri ödemesi asıldır demiş Hanefi mezhebi. Makul ve mantıklı olan da budur. Yani onu yeni bir alışverişten ziyade bir önceki alışverişi bozma olarak değerlendirmek ve parayı aynen geri vermek asıl oluyor. Eğer böyle olmazsa 10 lira 20 lira eksilttiği zaman bunun bereketsiz bir kazanç olduğunu e, satıcı kardeşlerimiz de düşünmelidir. Yani o fazlalıktan veya yap, yaptıkları o indirimden e, indirimin hayrını görmeyebilirler. Başka bir kardeşimiz, müşteriler ödemelerini zamanında yapmadıklarından dolayı ticarette faize bulaşıyor, bulaşıyoruz. Durumuz ne olur demiş. İşte zamanda ödeme yapmamalar halinde işte tömörüde uğrayan borçlar için bu geçerli. Yani 3 ay sonra alacağımız 10 bin lira var alamadık. Geri geri kaldığını düşünelim. 3-5 ay 6 ay sonra bunu alırken dedik bununla ilgili bir masraf yaptıysak, protesto masrafı herhangi bir icra masrafı falan olduysa bunu ekleyebiliyoruz. Enflasyon kadar para değer, değer kaybını da ekleye, ekleme hakkımız olur. Bunun dışında e, temerrüt faizi diye reel faize girecek şekilde bir ilave de düşünmemek lazım. Gerçekçi bir ilaveler bu gibi temerutlerde zamanda alamadığımız alacaklarda söz konusu olabiliyor diye bu daha önceki sohbetlerimizde bundan bahsetmiştik. Başka bir kardeşimiz hocam diyor ödeme yaparken geciktirmek harama girer mi demiş. Bu geciktirmeler aslında problemli bir konu. Yani müminin aslında sözüne sadık olması, sözünde durması önemli bir hadise. Dolayısıyla ben şu gün ödeyeceğim dediyse, imza attıysa o gün ödemeyi azmetmelidir. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kimse buyuruyor, borçlanırken planlı programlı borçlanmış olur. Ve borcunu zamanında ödemeye azmederse Allah diyor ödemeye muvaffak eder. İşte rast gider ödemeye muvaffak olur. Gününde öder. Eğer gevşek tutarsa borçlanırken Allah işlerini rast getirmez ve gününde çoğu zaman ödeyemez buyuruyor. Dolayısıyla gününde imkanlı imkanı olanın mutlaka borcunu saat bile geçirmeden o gün mutlaka ödemeyi hedeflemelidir. Azmetmelidir. Eğer azmederse Allah yardımcısı olur. Ödemeye mahvak olur. Bu kesin. Yani bizim niyetimiz, azmimiz bu konularda fevkalade önemli oluyor. Fakat ödemek istediğimiz halde imkanımız el vermiyor. Alacağımızı alamamışız. Borç para arıyoruz, onu bulamıyoruz. Önemlice bir ödememiz var diyelim. 10-20 bin, bin liralık ödememiz var. Alacaklarımızı alamamışız. Parayı toparlayamamışız. Ödünç olarak da temin edemiyoruz ve 3-5 gün, 10 gün geriye atıyor mesela. Şimdi böyle bir durumda eğer bunu paramız olduğu halde daha fazla kara deyim gelir elde edeyim diye dövize yatırmışız, bekletiyoruz döviz yükselsin diye mesela. Altını yatırmışız, altın yükselecek diye söylenti üzerine altında bekletiyoruz 20 bin lirayı ve alacaklıyı mağdur ediyoruz mesela. İşte bu şekilde elimizde paramız hazır olduğu halde gününde ödemiyorsak her gün için karşı tarafa verdiğimiz sıkıntıdan dolayı vebal altında olduğumuzu bilmemiz lazım. Çünkü Allah'ın Resulü hadis-i şeriflerinde maddül ganiyi zulmün buyurmuş. Yani hali vakti yerinde olduğu halde bir kimsenin bir müminin borcunu geciktirmesi zulmün bir zulümdür, haksızlıktır buyurmuş. Bu duruma düşmemek lazımdır. Ama eğer haklı sebeplerimiz varsa gerçekten de alacaklarımızı alamamışız, sıkıntıya düşmüşüz deprem, sel felaketi veya başka bir sebepten dolayı zararlar meydana gelmiş, kesinlikle borcumuzu ödeyemeyecek duruma düşmüşüz, zamana ihtiyacımız var diyelim. O zaman hemen faiz ayetlerinden sonra gelen şu ayet devreye giriyor ve şöyle buyruluyor Mesutullah Ve inkeru zü osretin fenadü ilameysere. Eğer borçlu dağlık içindeyse, gerçekten ödemeyi çok arzu ettiği halde buna gücü yetmiyorsa ona yakasını genişleyeceği zamana kadar süre tanımak lazımdır biliyor cenab bak Yani kardeşim evet senin dara düştüğünü fark ediyorum. İnşallah yakan geçtiğin ilk fırsatta ödemeye çalışsın. Bundan eminim. Ee, şimdilik kendinizi çok yormayın, üzülmeyin manasında. Ona yeni süre tanımak. Süre de konuşulabilir. 10 gün, 20 gün. 20 gün bana süre verirsen lütfen alacaklarımı toparlamaya çalışayım diyebilir karşı taraf. Süre de belirlenebilir. Veya makul şekilde gecik mesleğine müsaade edilir. Ayetin devamında eğer felaket daha büyükse, uzun süre ödeyemezlik duruma düştüyse وَنْ تَسَدُقُوا حَيْلَكُمْ buyurulmuş. Tasadduk edivermeniz sizin de hayırlıdır. Yani bunu silivermemiz alacağı, alacaktan vazgeçmemiz, onu tasadduk edivermemiz borçluya daha hayırlı ve daha faziletli olarak değerlendirilmiş. Bu çok değerli, belki zekat gibi zekattan değerli bir tasadduktur. Ancak zekat olarak düşürür mü konusunda e, üç mezhep bunun zekat olarak düşülemeyeceği kararında. Yani mezheplerin birisinde tasadduka zekat da girer demiş ama büyük çoğunluk hanefi mezhebi başta. Bunun e, zekat niyetiyle düşlemeyeceği sadaka niyetiyle silineceği yönünde e, mezheplerin görüşleri ortaya çıkmış. Efendim e, burada suhabetimiz okularken hepinize hayırlı günler ve geceler Hoşça Hoşçakalınız.